gölgülerin, yerin ve tüm kainatın sahibi, kendisinden başka tapılacak, kanunlarına uyulacak ilahlar olmayan tek ilaha, şanı yüce Rabbimize, zatına ve azametine layık, övgüler, şükürler olsun. İnsanlara, şirtten tevhide, karanlıklardan aydınlığa, Adalete, tutsaklıktan özgürlüğe ve şanı yüce Allah'a giden yolda rehber olan efendimiz Muhammed'e, temiz ailesine, seçkin sahabelerine ve kıyamete dek onları takip edecek olan salihlere, alimlere, şehitlere ve tüm Müslümanlara selam olsun. sen tertemiz ayetlerinde diyorsun ki Hıyarım beni sana soracak olurlarsa işte ben onlara pek yakınım Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm Öyleyse onlar da benim davetime icabet etsinler Ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar Ya Rabbi, biz senin dışında kanun koyan tüm tağutları reddederek senin aziz dinine girdik. Ve şimdi senin bize yakınlığına sığınarak yüreklerimizi sana çeviriyoruz. Ya Rabbi, Cezayir'de, Tacikistan'da kıyam eden kardeşlerimizi muzaffer kıl. Filistin'de Siyonist İsrail'e karşı ayağa kalkan kardeşlerimizin ayaklarını yolunda sabit dur. Afganistan'da komünistleri bize getiren mücahitleri vaktete kavuşturun. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Lübnan'da, Moro'da, Filipinler'de, zindanlarda işkence gören kardeşlerimize sabır ver. Lübnan'da Rehberimiz Abbas Musevi'yi katledenleri darmadağın et. Biricik İslam'ın kulabını emperyalistlerden koru. Ya Rabbi, Haram'a iğrenç, müşrik Amerika ve uşaklarını davet eden şerefsiz belhamları ve kralları rezil et, onlara zillet elbisesi giydir. İlahi senin askerlerin olan Hizbullah'ı muzaffer et, ülkemizde ayağa kalkarak İslam'ın izzetini ve senin adını yüceltmek için Marksist, Faşist, ve diktatörlerin silahlarına hedef olan canlarını feda eden kardeşlerimize yardım et kalplerimizi kaynaştır ve aramızdaki nifak çıbanlarını kurut yarabbi fağutların zulümlerini aldatmacalarını ve sömürlerini anlayamayan zavallı halkımıza bilinç cesaret özgürlük ve Aziz İslam'ı bahşet. İlahi, sen şahitsin ki bizler senin dinini çok seviyoruz. Fakat nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemediğimiz için aziz Din'in yüceltecek kalp, akıl ve dileğe sahip olamıyoruz. İlahi, bizi kuşatan tüm şeytani zincirleri karamparça ederek senin en çok sevdiğin şehitler gibi yaşamayı nasip et bizlere. Ya Rabbi, verdiğin bunca nimetle birlikte bize İslam'ı nasip ederek şeref verdin. Fakat biz nankörlüğümüz, günahlarımız ve katılaşan kalplerimiz ile senin o yüce, karışilmez huzuruna gelmeye utanıyoruz. Ya Rabbi, bizlere şahadet nasip et. Ve zalimler kanlarımıza akısınlar ki senin huzuruna akam kanlarımızla gelip bunları sana mazeret olarak sunabilelim. Lahi affet. hamdulillahi Rabbil alamin.